Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünyayı teşriflerine gelmeden evvel Hazreti Peygamber Efendimiz'in zamanında daha doğmadan evvel, dünyayı teşereflendirmeden evvel zuhur eden fil vakası hakkında da konuşacak idik. İstiyorsanız fil vakasıyla devam edelim. Ve ondan sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğumu esnaındaki hadiseler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 bir kere burası ilk önce ibret alınacak bölümdür. Allah selamet versin Ahmet Lüksel Hoca'nın güzel bir şeyi var. ilimde demokrasi yoktur diye bir sözü var. İki şey insanların baskısını aradığı istişareyi kabul etmez. Bir tanesi ilmi gerçekler. Ne gibi? Demokrasiyle baskı zoruyla efendim zor kullanarak ilmi bazı hadiseleri değiştiremezsiniz.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 400 devesini götürdü bu gönderilen kişinin Ebreh'in ordusundaki kişinin Hazreti Abdurr-Rahman 400 devesinde aldığı vakası var. Bunun üzerine Cenabı ı rahman Peygamber Efendimizin dedesi hemen Ebreh'in ordusuna gidiyor. Haber verin diyor. Kureyş'in reisi abdur geldi. Haber veriyorlar. O da hemen şey yapıyor, karşılıyor onu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 fakat o pazarlık hesabını yapa dursun. Hz. Abdülmuttalip ona söylediği şeyle tamamen onun pazarlığını da aklı muazenesinde, düşüncelerini de bertaraf ediyor. Diyor ki sen benim diyor 400 tane mi almışsın. Hemen diyor o 400 deveyi iade et. Hemen. Ebrehe ben senin hakkında çok şeyler duydum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 Oraya gittiğin zaman Allah senin başına geleceği verecektir. Hep böyle olmuştur. Muhakkak surette Kabe bu şekilde taarruz eden kişiler muhakkak Allah tarafından cezaya çarptırılmıştır. Korursa o koruyacaktır. Eğer yıkılacaksa da senin zulmünle Bunun da bir sebebi vardır. Ben bu işi Allah'a havalettim diyor. İşte o yüzden Hazreti Abdülmuttalib'in cevabı ile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 merhametinden dolayı gerek insanla gerek meleklerle hatta gerekse hayvanatla tabii hadiselerle insanları ikaz etmektedir. Allah Teala helak etmeyi sevmez. Merhametlidir. Her ne kadar helaki kahrolmayı, perişan olmayı hak eden kullar olsa da Cenabı Hak raûfur rahim ve erhamur rahimin olması hasebiyle hep mühlet vermiştir.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 en küçük gördükleri şeylerle tepelerler, tepeletir Ve burada da olan hadise yine Hz. Allah Ebabil kuşlarından kurulu bir orduya silah olarak da taşları verdirerek bütün fillerin taşlanması hadisesini Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi yaşatıyor ve Ebrehe'nin ordusu helak olup gidiyor. Evet şimdi çok mühim hadiseyi ikinci plana bırakalım. En önce şunu arz edeyim. Bir kere yeni yeni yorumlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi fir hadisesinde, fir vakasında o taşları kuşların atamayacağı ünlem, parantez içerisinde ünlem var. E, kuşların atamayacağı olsa olsa orada bir lav püskürme falan gibi bir durumun olacağı oradan sıçrayan taşların da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 İki cihan serveri efendimizin hicretinin 12 Rebu'yla evvel vuku bulduğunu, 27 safer gecesi seyahata başladıklarını, 3 gün sevir mağarasında kaldıklarını, sonra 9 gün süren bir yolculuktan sonra Medine'ye intikal ettiklerini, Medine'ye intikal ettikten sonra, Kuba mevkiinde olduktan sonra şu anda mübarek develerinin çöktüğü, iki kere çöktüğü yer var. Birisi Hazreti Halit Ebu Ayyubel Ensari efendimizin deve tanesinin önü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 mübarek eyle. Eski yaptıklarımı sen affeyle. Bu yeni senede senin rızanı uygun. Sana yaklaşmaya uygun ahlak, ibadet ve güzellikleri sevapları sen bana nazip eyle diye dua etmen, hayırlı rızıklarla beni merzuk kıl diye dua etmen herhalde güzel olur. Hemen toparlarsak şu birkaç dakika içerisinde. Fil vakasındaki hadisede illa akla uygunluk olacak diye mamaları, lavları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 ruh halindeki bütün ervah-ı enbiya'dan peygamberlerin ruhundan Hz. Allah söz aldı. Aynı ele sü birrabbukum diye Cenab-ı Hak kendi Rabb'ini tasdik ettirdiği gibi sebebi hikmeti alem, fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zuhur ettiğinde ona yardımcı olmaları için ta ruhlar alemindeyken söz aldı, misak aldı. İşte o misaka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 şu demek istiyorum, peygamberler kendiliklerinden dua eden insanlar değildir. Duaları dahi Allah'ın izniyle, izle izni haklı olan insanlardır. Dolayısıyla Ya Rabbi diye başlayan, bizim bu ümmete, bu nesle onlara kitabı anlatabilecek, senin dinini anlatabilecek hak yol üzere bir peygamber gönder, onları hidayete sevk edici bir peygamber gönder duaları, yani artık Ya Rabbi bu zuhur etsin.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 Bizleri inşallah feyiz, muhabbet ve merhamet ve şefaat nasip eylesin. Cümle peygamberani izam hazırlatını bizden hoşunu razı edesin ve Ya Rabbi gecenin şu saatinde iki cihan Serbere Efendimizin valide Muhteremesi Hazreti Amine annemize de ruhen niyaz ediyoruz. Bu niyazlarımız vesilesiyle annelik nazını, annelik muhabbetini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 12 Rebu'l-Evvel pazartesi sabahında tan yeri ağrırken zuhur alemine tenezzül ederek Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdi. Tabi büyüklerimiz güzel hadiseleri anlatırken en güzel cümleleri, kelimeleri seçmek üzere gayret ediyorlar. Hadise alelade bir hadise değil, fevkalade bir de değil,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 ''Bunlar kim ola?'' dedim. Hz. Muhammed doğarken, Amine'nin gözünden perde kaldırılıp, cennet hurileri ve melekleri ve daha birçok harikulade haller gördüğü rivayet olunur. Aşere-i Mübeşşere'den, yani cennetle müjdelenen on kişiden, Abdurrahman bin Al hazretlerinin annesi Şifa, yahut Şeffa adındaki kadın,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 Allah Allah yani şaşılacak şey bir insan farklı bir peygamberin ümmeti gibi bir hayat sürdüğü halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna ve onun vukuuna karşı ne kadar dikkatli kendi sahasında meşgul olmasının getirdiği bir özellikle Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin farkında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 ...Ona Muhammed ismini koy hitabı... haceta Amine Valdemize verilmiştir. O hitap sayesinde... ...iki cihan selveri efendimiz... ...fevkalade bir itinayla... sayi çocuklardan farklı olarak da... ...hem Cenab-ı Hakk'ın himayesinde... ...hem Amine Valdemizin himayesinde bulunmuşlardır. İsrailoğullarından gelen peygamberler... ...peygamberlerin sonuncusunu... ...bazen Muhammed... ...ve bazen Ahmet diye zikretmiş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 10.000'den fazla, hatta 12.000 tane ismi olduğunu söylüyor. Hz. Allah Teala'nın da isimleri 99'dan ibaret değildir. Esmaül Hüsna denilen diye meşhur olan o 99 isim, ezberlenmesinde fayda olmayacak olan 99 isim olarak tespit edilmiştir. Sahi-i Buhari ve Müslim'de geçen hadisi şeriflere bakılırsa,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 Onunla müsemma olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin birçok isim vardır. Delailül Hayrat isimli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selamları tertip eden Süleyman Eman Cezuri Hazretleri'nin eserinde bunlardan 200 küsur tanesi zikredilmiştir. Netice Ahmedü Mahmudü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Cenab-ı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 Gönlümüzde zuhur ettiği şu günlerde Allah Resulü'nün nurundan, feizinden, ruhaniyetinden, şefaatinden, mübarek nazarlarından Cenab-ı bizleri nasip dar eylesin, mahrum eylemesin. Allahümme salli ve selleme barik ala eşrefi ve es'adi nuri cemil enbiya ve müjselin velhamdülillahi rabbil alemin.